Yaşlı Adam ve Torunu Ezel zaman içinde küçük bir kasabada Jack adında eşi olmayan bir baba varmış. Jack köy halkı tarafından neşeli Jack olarak bilinirmiş. Şartlar ne olursa olsun yüzü hep gülermiş. Merhaba neşeli Jack, balığa mı gidiyorsun? Onları sudan çıkaracağıma balıklarla yüzmeyi tercih ederim. Ohohoho, i̇nanılmazsın Jack. İyi günler dilerim. Size de bayım. Sevgili Neşeli Jack, nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum. Küçük Hansel'e selamımı söyle. Selamınızı ileteceğim. Jack oğlu Hansel'ı dünyada başka kimsesi yokmuş gibi seviyormuş... Oğluna çok iyi bakıyormuş ve annesinin yokluğunu asla hissettirmiyormuş. Brokoli niye? Yoksa dev canavar gelir ve yer. Daha da güçlü olur. Canavar senden daha güçlü olsun ister misin? ha? Hayır istemem. Hansel duşa girme zamanı geldi. Bugün hava çok soğuk. Duş yapmak istemiyorum. Ama oğlum duşa girmezsen kokmaya başlarsın. Kimse seninle arkadaşlık etmez. Bunu mu istiyorsun? Hayır istemiyorum. Bir gün Hansel kasesinden çorbasını içerken elinden düşürmüş ve kase parçalanmış. Zavallı Hansel ağlamaya başlamış ama babası onu teselli etmeye gelmiş. Bak oğlum bunun için ağlama. Sana yeni bir kase alırım. Hiç endişelenme. Teşekkür ederim baba. Zaman geçmiş ve Hansel büyüyüp yakışıklı bir adam olmuş. Köydeki herkes ona yakışıklı Hansel diyormuş. Bakın yakışıklı Hansel geliyor. Hey, rüya gibi görünüyor. Merhaba yakışıklı Hansel. Biraz hindistan cevizi suyu ister misin? Tabii ki isterim. Ama belki başka bir gün. Çünkü şu anda babamın yanına gitmem gerekiyor. Ah, yaşlı çekin mi? Ona selamlarımızı iletirsin. Tabii, selamlarınızı ileteceğim. Neşeleyecek, artık yaşlıcek olarak biliniyormuş. Yaşlanmış ve ihtiyarlamış. Neşesi de kaybolmaya başlamış. Ama Hansel babasına iyi bakıyormuş ve her ihtiyacı olduğunda yanına koşuyormuş. Günler geçmiş ve Hansel, Elsie adındaki bir kıza aşık olmuş. Birbirlerini o kadar sevmişler ki evlenmeye karar vermişler. Jack'in de onayıyla Hansel ve Elsie evlenmişler. Jack oğlu için çok mutluymuş ama başına geleceklerden haberi yokmuş. Birkaç ay geçtikten sonra Elsie gerçek yüzünü göstermeye başlamış. Hansel'ı babasından uzaklaştırmaya başlamış. Ve Hansel kısa zamanda çok değişmiş. Babasına duyduğu bütün sevgi ve saygı yavaş yavaş azalmış ve eşine daha çok bağlanmış. Else Hansel'ı kontrol ediyormuş ve tüm istediklerini yerine getirmesini sağlıyormuş. Hansel, nereye gidiyorsun? Şey, babama bakmaya gidiyorum. Yemeğini yemiş mi diye bakacağım ona. Tek yaptığın babanı düşünmek. Peki ben ne olacağım Hansel? Ben ne olacağım? Bana karşı sorumlulukların yok mu? Tabii ki var hayatım. Tamam, şimdi seninle oturacağım. Mutlu musun? Ve böylece Elsie Hansel'ı babasından uzaklaştırmayı başarmış. Kocasını sadece kendine istiyormuş ve Jake kaba davranmaya başlamış. Bu da Hansel'ı etkilemiş ve babasının iyiliğini istemekten vazgeçmiş. Senin baban sürekli uyuyor ve ben de horlamasına dayanamıyorum. Baba, lütfen biraz daha dikkatli ol, olur mu? Jack kısa süre sonra kendini daha yalnız ve oğlu tarafından dışlanmış hissetmiş. Konuşacağı ve duygularını paylaşabileceği kimsesi yokmuş. Bir yıl geçmiş ve Else bir oğlan doğurmuş. Adını Harry koymuşlar. Harry, Jack için yeni bir yaşam bağı olmuş. Harry ile oynamış ve tıpkı Jack'ta olduğu gibi ona çok iyi bakmış. Ama Elsie, Harry ve büyük babası arasındaki yakınlıktan hoşlanmamış. Hansel, beni hiç sevmiyorsun. Tek sevdiğin kişi baban. Hayır, böyle bir şey yok hayatım. Peki öyleyse neden onu bir huzur evine yollamıyorsun Hansel? Yapamayız. Burası onun evi. Hem ayrıca Harry ile ilgilenecek biri de gerekiyor. Elsi düşünmüş ve Hansel'ın haklı olduğunu anlamış. Günlük işler ve Harry ile tek başına başa çıkmasına imkan yokmuş. Haklısın. Ama haberin olsun, böyle devam edemez. Kısa zamanda gitmesini istiyorum. Evet, elbette hayatım. Harry'nin doğumu üzerinden sekiz yıl geçmiş. Ve yaşlı Jack, iyice yaşlanmış ve zayıflamış. Gözleri görmez, kulakları duymaz olmuş... Elleri ve dizleri titriyormuş. Onu hayatta tutan tek şey torunuymuş. Jack'in durumu kısa sürede kötüleşmiş. Elleri o kadar titriyormuş ki yerken kaşığı düzgün tutamıyormuş. Bir gün yemek masasında otururlarken kaşığı zor tutmuş ve içindeki çorbayı yemek masasına dökmüş. Bu durum Elsie'nin ateş püskürmesine neden olmuş. Aman Tanrım! Bu pahalı masa örtüsünü pazardan almıştım. Şimdi onu kim yıkayacak? Kim? Hansel eşini yatıştırmaya çalışmış. Sakin ol hayatım. Sakin mi olayım? Sakin mi olayım? Bu masa örtüsünü ne kadar çok sevdiğimi biliyor musun? Hansel derin bir nefes alıp sonraki günler için bir karar vermiş. Jake artık yemek masasına oturmayacakmış. Ve ertesi günden itibaren... Jake sobanın arka tarafında oturmak zorunda kalmış. Yemekleri toprak kaselerde veriliyormuş. Ama Jake'in elleri titremiş ve kase elinden düşerek parçalara ayrılmış. Elsie koşarak mutfağa gelmiş. ''Hayır, olamaz. Bu elle yapılmış pahalı kase ailemin bana hediyesiydi. Sen kocamın kazancıyla burada yaşarken her şeyi kıramazsın. Pahalı kaselerde yemeyi hak etmiyorsun.'' Jack hiçbir şey söylememiş. Başını yana çevirip, yaşlı gözlerle kasenin kırık parçalarına bakmış. Bu arada küçük evri köşede durmuş olanları seyrediyormuş. Jack oğlunun ve gelinin davranışları yüzünden derinden yaralanmış. Çaresizce Hansel'ın çocukluk günlerini düşünüyormuş. Bak oğlum, bunun için ağlama sana... Yeni bir kase alırım. Hiç endişelenme. Ertesi gün Hansel ve Elsie ona yarım bakır para değerinde tahta bir kase getirmişler ve Jack yemeklerini bundan yemiş. Jack'in yüzünü güldürebilen tek şey Harry'ymiş. Harry sık sık gelip yemeğini bitirene dek Jack'in yanında oturuyormuş. Haftalar geçmiş ve Jack'in hüzünlü hayatı değişmeden devam etmiş. Bir gün Els ve Hansel ateşin yanında otururken Harry'nin tahta parçalarıyla oynadığını fark etmişler. Bak, oğlumuz ne kadar güzel oynuyor. Ne yapıyorsun Harry? Bize ev mi yapıyorsun? Hayır, size tahtadan kaseler yapmayı planlıyorum. Bize tahtadan kaseler mi? Ama tahta kaseye ihtiyacımız yok ki. Şimdi yok ama büyük babamın yaşına geldiğiniz zaman toprak kapları kırmanızı istemiyorum. O yüzden şimdiden tahta kaplar yapacağım size. Yaptıkları hata o anda Hansel ve Elsie'nin yüreklerine oturmuş. Oh Elsie! Biz ne büyük bir günah işlemişiz. Evet hayatım. Babana karşı kötü ve acımasızca davrandık. Çocuk oğlumuz artık gözlerimizi açtı. Ona iyi davranıp kendimizi affettirmeliyiz. Ertesi günden itibaren Jack'e çok iyi bakmışlar. Onlarla birlikte yemesini ve tıpkı eskiden olduğu gibi mutlu ve neşeli olmasını sağlamışlar. Hansel babasına iyi bakacağına yemin etmiş. Oğlu ona yaşlandıkları zaman büyüklerine iyi bakması gerektiğini hatırlatmış. Tıpkı küçükken onların size baktıkları gibi.